Mekke'nin fethi sırasında Kureyş müşriklerine gönderilen mektubu haber verme mucizesi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethetmek için hazırlıklar yapıyordu. Kan dökülmemesi için bu işi gizli bir şekilde yürütüyordu. Kureyş müşriklerini gafil bir şekilde yakalayıp Mekke'yi hiç kan dökmeden almak istiyordu. Muhacirlerden ve Bedir ehlinden olan Hatip bin Ebu Beta, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu bu hazırlıkları Mekke müşriklerine bildiren bir mektup yazdı. Bu mektubu Ebu Leheb'in azatlısı Sariye'ye gizli bir şekilde verdi. Hazreti Hatip radiyallahu anh'ın ailesi o sıralarda Mekke'de bulunuyordu. Kureyş müşrikleri ona dokunmuyorlardı. Onlara yaranmak için bu mektubu yazmıştı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu durumdan haberdar olunca Hazreti Ali radıyallahu an, Hazreti Zübeyir radıyallahu an, Hazreti Talha radıyallahu an ve Mikadat radıyallahu anhı yolculuk yapan kadından mektubu almak için gönderdi. Sahabeler peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tarif ettiği yerde kadını yakaladılar. Sariye mektubu saçları arasından çıkartıp verdi. Hatip radıyallahu anh Bedir ehlinden ve ilk muhacirlerden olup İslam'a bağlı bir rıza attı. Yazmış olduğu bu mektubun sonuçlarını düşünmediği için cezalandırılmadı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin böyle bir mektubun yazıldığını ve kadına verildiğini haber vermesi büyük bir mucizedir. Müşriklerin Kabe'ye astıkları sözleşme yazılarının yok olma mucizesi. Kureyş müşrikleri Müslümanlara baskı ve zulüm yapıyorlardı. Bu davranışlarından bir sonuç alamadılar. Çünkü Ebu Talip, Müslüman olmamasına rağmen, yeğeni olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi çok sevdiği için bütün gücüyle himaye ediyordu. Müşrikler, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin akrabaları olan Haşimoğulları'nın hepsine ambargo uygulaması için karar aldılar. Sadece Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Ebu Leheb hariç tutuldu. Haşimoğulları ile konuşmamaya, alışveriş yapmamaya dair yemin edip kendi aralarında bir ahitname, akit hazırladılar. İpeye sarıp mumyaladıktan sonra mühürleyip Kabe'nin iç duvarına astılar. Bu ahiddameye bütün Kureyş müşrikleri uydular. Kimse haşim ile alışveriş yapmadı. Onlardan kız alıp vermedi. Bu boykot üç sene sürdü. Kabe'nin iç duvarına asılan bu zulüm ahidnamesine Allah Celle Celaluhu bir güveyi musallat etti. Allah isminin geçtiği Bismike Allahümme dışında kalan bütün yazıların hepsini güve yiyip bitirdi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bu durumu amcası Ebu Talip'e bildirdi. Ebu Talip de yakın akrabalarını yanına alarak, Kureyşlilerin toplandıkları meclise gitti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine söylediklerini, Kureyş müşriklerine anlattı. Ahitname'deki Allah Celle Celaluhu'nun, İsmi şerifi dışında kalan bütün yazıları bir güvenin kemirip yok ettiğini, boykotu kaldırmalarını onlara söyledi. Kureyş müşrikleri Kabe'de asılı bulunan mühürlü ahitnamiyi açtılar. Gerçekten Allah'ın isminden başka bütün yazıların silindiğini gördüler. Bunun üzerine Kureyş müşrikleri bu mucize karşısında boykotu kaldırdılar. Duasının Makbul Olmasıyla ilgili Mucizeler Allah Celle Celaluhu, peygamberlerini çok sevdiği için onların dualarını da kabul ediyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duası da Allah katında pek makbuldü. Hatta Kureyş müşrikleri bile onun duasının kabul edildiğine inanıyorlardı. Bir seferinde Kureyş müşrikleri Mekke'de meydana gelen kıtlığın son bulması için peygamberimizden dua etmesini istemişlerdi. Ve peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duasıyla kıtlık son bulmuştu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duasıyla yağmur yağma mucizesi. Hicretin altıncı yılında Medine'de büyük bir kıtlık ve kuraklık vardı. Herkes bu kıtlıktan etkilenmişti. Bir cuma günü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem minberde hutbe verirken bir şahıs ayağa kalkarak ''Ya Resulullah! Hayvanlarımız açlıktan helak oldu. Çoluk çocuk aç kaldı. Yollar kapandı. Bizim için dua et de Allah yağmur versin.'' dedi. Mescitte hazır bulunanlar da aynı şeyi söylediler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ellerini kaldırıp Allah'ım bize yağmur ver, Allah'ım bize yağmur ver diye dua etti. Enes bin Malik radiyallahu anh'dan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua etmeden önce gökyüzünde bir bulut yoktu. Peygamberimiz mübarek ellerini kaldırıp dua etmeye başlayınca bir rüzgar esti ve arkasından bir bulut parçası belirdi. O anda şiddetli yağmur yağmaya başladı. Bir hafta boyunca hiç durmadan yağmur yağdı. Bir hafta geçtikten sonra yine Cuma günü Peygamberimiz minberde hutbe verirken aynı adam, Ya Resulullah mallar helak oldu, insanlar yolda kaldı, Allah'a dua et de. Yağmur kesilsin dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm ederek ellerini kaldırıp dua etti. Bir mucize sonucu yağmur kesildi ve güneş açtı. Müslüman olan kabilelere yaptığı yağmur duasının kabul edilme mucizesi Çeşitli tarihlerde yeni Müslüman olan kabilelerden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme heyetler gelerek İslamiyet'i tanıtmak için gerekli bilgileri öğreniyorlardı. Bu arada Eslam Beni Mürre ve Mudar kabilesinden gelenler memleketlerine yağmur yağmadığını, otların bitmediğini, şiddetli açlık ve kıtlığa uğradıklarını söylediler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden bu sıkıntılardan kurtulmak için dua istediler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlar için yağmur duası yaptı. Hangi kabileye dua ettiyse oraya yağmur yağdı ve kuraklık ortadan kalktı. Allah onlara bolluk ihsan etti. Bir mucize sonucu dua ettiği gün ve saatte hemen yağmur yağmıştı. Kureyş'in kıtlıktan kurtulma mucizesi. Hicretten önce Kureyş müşrikleri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve iman eden Müslümanlara eziyet ediyorlardı. Bilhassa fakir ve kimsesiz sahabelere işkenceler yapıyorlardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme deli, şair ve sihirbaz diyorlardı. Ona ve Haşim oğullarına boykot uyguluyorlardı. Allah celle celaluhu o yöreye açlık ve kıtlık verdi. Yağmur yağmaz oldu. Sadece o bölgede kuru bir toprak ve kum kaldı. Böylelikle Kureyş halkı açlıkla karşı karşıya kaldılar. Kureyş müşrikleri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme inanmadıkları halde duasının makbul olduğunu biliyorlardı. Onun için Kureyş müşriklerinin ileri gelenlerinden Ebu Süfyan yanına bir kısım şahısları da almak suretiyle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldi. Ebu Süfyan, Ya Muhammed! Kavmin helak oldu. Kurtulması için dua et diye yalvarmaya başladı. Alemlere rahmet olarak gönderilen o yüce peygamber, ellerini kaldırarak onlar için dua etti. Yağmur yağmaya başladı. Allah Celle Celaluhu, Peygamberinin yapmış olduğu duayı kabul ederek onları kıtlık ve kuraklıktan kurtardı. Sahabeler için yaptığı dualar. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın hidayeti için yaptığı duanın kabul edilme mucizesi. İlk Müslümanlar korkularından gizli bir şekilde ibadet ediyorlardı. Kureyş müşrikleri, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ve İslamiyet'i ortadan kaldırmak için çareler arıyorlardı. Bilhassa Ömer ve Ebu Cehil, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslümanların amansız düşmanlarıydılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onları cehennemden kurtulmaları ve hidayete ermeleri için dua ediyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gece Ya Rabbi Ömer bin Hattab veya Ebu Cehil bin Hişam'dan biriyle İslam'ı kuvvetlendir diye dua etti. Sabah olunca Hazreti Ömer bin Hattab radiyallahu anh peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelerek Müslüman oldu. Bilindiği gibi Hazreti Ömer, İslam'a çok büyük hizmetleri olmuştur. Bilhassa alifeliği döneminde birçok yeri fethederek İslam dininin dünyaya yayılmasını sağlamıştır. Abdullah bin Abbas'ın alim olma mucizesi Abdullah bin Abbas radiyallahu anh, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğludur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde İbni Abbas radıyallahu Han henüz 13 yaşındaydı. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çocuk yaşlı olan Hazreti Abdullah'ı bağrına basarak Allah'ım bu gence kitabı ve hikmeti öğret diyerek ona dua etmişti bir mucize sonucu ve bu duanın bereketiyle İbn Abbas radıyallahu anı Kur'an'ı en iyi tercüme eden büyük bir alim oldu. Abdurrahman bin Avf radıyallahu anha yaptığı bereket duasının kabul edilme mucizesi. Abdurrahman bin Avf cennetle müjdelenen 10 sahabeden Ashereyi Mübeşşireden biridir. İslam'a büyük hizmetleri olmuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin katıldığı bütün savaşlarda hazır bulunmuştur. Ve Uhud savaşında büyük kahramanlıklar göstermiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi korumak için önünde kendini siper ederek müşrikleri ok yağmuruna tutmuştu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd bin Ebi Vakkas radiyallahu anha, dualarının kabul olunması için ona şöyle dua buyurmuştu Ya Rabbi saat dua edince duasını kabul eyle Bu duadan sonra artık Saad radıyallahu anh'ın her duası kabul olundu Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın halifeliği döneminde Kufe valisiyken halk onu şikayet etti Hazreti Ömer radıyallahu anh bu durumun araştırılması için Kufe'ye bir memur gönderdi. Bir şahıs, Saad radıyallahu anh'ın imamlığı hakkıyla yapmadığını söylemişti. Saad radıyallahu anh bunu duyunca yalan söylediği için o adama beddua etti. O şahıs uzun bir ömür yaşadı ve perişan oldu. Hazreti Fatıma radıyallahu anha yaptığı duanın kabul edilme mucizesi Bilhassa İslam'ın ilk yıllarında Müslümanlar çok büyük sıkıntılar çektiler. Müşrikler tarafından aç ve susuz bırakıldılar. Bir kısım Müslümanlar mallarını terk ederek hicret etmek zorunda kaldılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ailesi de diğer Müslümanlar gibi aynı sıkıntıyı çektiler. Aylarca evinde yemek pişmediği oluyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geride kalan tek kızı Hazreti Fatıma radiyallahu an eline ne geçiyorsa hemen bunu diğer Müslümanlarla paylaşıyordu. Çok cömertti. Bilhassa kendisine gelen yiyecek ve içecekleri kendinden daha aç ve fakir olanlara aynı gün hiç bekletmeden veriyordu. Çoğu zaman evinde ne kadar yiyecek varsa fakirlere dağıtıp ailece aç kalıyorlardı. İmran bin Hüseyin radıyallahu anh'dan Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda otururken çok sevdiği kızı Fatıma radıyallahu anh geldi. Açlıktan çok zayıf düşmüş ve yüzü sapsarı olmuştu. Bitkin bir vaziyetteydi. Rahmet Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem kızını bu halde görünce üzüldü. Kızının yanına yaklaşıp parmaklarını açarak elini göğsüne koydu ve şöyle dua etti. ''Allah'ım, Muhammed'in kızı Fatıma'nın açlığını gider.'' diye buyurdu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem duasını bitirir bitirmez, Hazreti Fatıma radiyallahu anh'ın yüzüne kan geldi ve halsizliği ortadan kalktı. Bu duadan sonra Hazreti Fatıma radiyallahu anh bir mucize sonucu açlıktan dolayı hiç sıkıntı çekmedi. Enes bin Malik radiyallahu anh'a yapmış olduğu kabul edilme mucizesi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiğinde Hazreti Enes radiyallahu anh da daha çocuk yaştaydı. Annesi Ümmü Süleymoğlu Enes'i yanına alarak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna getirdi. Ya Resulullah! Çocuğumu sana daima hizmet etmesi için getirdim. Ona dua ediniz diye ricada bulundu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım, onun malını ve çocuklarını çoğalt. Ona rızık olarak verdiklerini bereketli kıl." buyurdu. Hazreti Enes radıyallahu an, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme 10 sene hizmet etti. Peygamberimizin bu duasının bereketiyle hem malı ve hem de evladı çoğalmıştı. Torunlarının sayısı yüzü geçiyordu. Huzeyfe bin Yeman radiyallahu anh'a yaptığı duanın kabul edilme mucizesi. Huzeyfe radiyallahu an ilk Müslümanlardan olup Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sevdiği cesur sahabelerden biriydi. Hendek Savaşı'nda geceliğin bir fırtına esti ve Kureyş müşriklerinin çadırları yerinden söküldü. Allah Celle Celaluhu müşriklerin içine korku koydu. Çok soğuk ve karanlık bir geceydi. Peygamberimiz müşriklerden haber getirmek için Huzeyfe'yi gönderdi ve ona şöyle dua etti. Ya Rabbi, önden, arkadan, sağdan, soldan, gelecek zararlardan muhafaza et oyordu. Huzeyfe radıyallahu an müşriklerin durumunu öğrenmek için gidip gelinceye kadar mucize sonucu içindeki korku, üşüme ve açlık geçiverdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın annesine yaptığı duanın kabul edilme mucizesi. Ebu Hureyre radıyallahu an annesi henüz müşrikken Birkaç kez İslam'a davet ettiği halde kabul etmiyor ve talebini reddediyordu. Yine bir gün Ebu Hureyre radıyallahu an annesini İslam'a davet etti. Bu sefer peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aleyhinde hoşa gitmeyen kötü söz söyleyerek bu talebi kabul etmedi. Ebu Hureyre radıyallahu an bu durumu peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme anlattı. Ve annesine dua etmesi için ricada bulundu. Peygamberimiz Allah'ım bu Ebu Hureyre radyallahu anh'ın annesine hidayet et buyurdu. Ebu Hureyre radiyallahu anh sevinerek koşarak evine geçti. Gitti kapı kapalıydı. İçeriden su sesleri geliyordu. Annesinin yıkandığını anladı. Kapıda bir müddet bekledikten sonra annesi kapıyı açtı. Kelime-i şehadet getirerek Müslüman olduğunu söyledi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duası ile aynı gün bir mucize sonucu Ebu Hureyre radiyallahu anh'ın annesi Müslüman oldu. Ebu Hureyre radiyallahu anha yaptığı duanın kabul edilmesi mucizesi. Ebu Hureyre radiyallahu an ashabu suffeden olup ilme çok düşkündü.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 Şair, Nabiha radiyallahu anh'a yaptığı duanın kabul edilme mucizesi. Şabir, Nabiha yazmış olduğu bir şiirini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda okudu. Şiirinde Peygamberimiz sayesinde şereflerinin göklere kadar yükseldiğini söylüyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, senin ağzın bozulmasın diyerek ona dua etti.